Boşanmanın çocuklar üzerindeki tesiri. Doçent Doktor Osman Erciyes. Boşanma aile için mühim bir karardır. Birçok anne baba çocuklarını düşünerek bu kararı erteler veya boşanmayı hiç düşünmez. Çocukların hem biyolojik hem de psikolojik gelişme safhalarının sağlıklı olması için onların iyi beslenme kaynaklarına ihtiyacı vardır. Bu kaynakları, birinci planda çocuğun doğup büyüdüğü aile ortamı sağlar. Daha sonraysa, eğitim safhalarında bu beslenme devam eder. Anne-baba olma, yükümlülükleri ve sorumlulukları olan bir durumdur. Kur'an-ı Kerim'de de, çocuklara hak ettiği değeri vermek, onları sevip korumak, onların huzuru için çalışmak ve ihtiyaçlarını giderme konusu vurgulanmaktadır. Bir arada yaşayan, rollerin belirli olduğu, manevi dinamiklerin sağlam bir şekilde zırh oluşturduğu ailelerde çocuklar daha sağlıklı gelişir. Çatışmanın bencil ve tek taraflı bakış açısının hakim olduğu, her ferdin kendi menfaatlerini ön plana çıkardığı bir ortamdaysa çocukların psikolojisi zamanla bozulur. Boşanma en fazla çocuklara tesir eder. Çünkü onların çocuksu ve masum bakışında aile son derece önemli bir müessesedir. Anne babanın bir arada olması çocuğa güven ve huzur verir. Sürekli çatışma ve kavga ortamının olması çocuğun hayata bakış açısını bozar. İç dünyası sarsılan çocuğun davranışlarında ciddi bozulmalar görülür. Anne-babalar, kendilerine daha geçimli bir aile kurmak için geçimsiz ortamı terk edip, kendi mutluluklarını ararken onların mutsuzluğuna sebebiyet verirler. Çocukların hayattaki en mühim güven sembolü olan anne ve baba birlikteliğinin bozulması, onlarda psikiyatrik problemleri de tetikleyebilir. Durumun daha iyi anlaşılabilmesi açısından bir misalle boşanma sürecini açıklayabiliriz. Ailesinin tek çocuğu olan Hasan 5 yaşındadır. Anne ve babası çalışmaktadır. Evliliğin ikinci yılında dünyaya gelmiştir. Üç yaşına geldiğinde anne baba arasında iletişim problemleri başlamıştır. Her ne kadar anne baba dikkat etse de çoğu defa anne baba arasındaki tartışmalara şahit olur. Tartışma sonrası Hasan büyük bir üzüntü yaşamakta fakat bunu ifade edememektedir. İlerleyen yıllarda Hasan yuvada arkadaşlarına karşı daha sinirli, çabuk ağlamaya eğilimli, yemek yeme ve uyku konusunda uyumsuzluk gösteren, bebeksi davranışlarıyla dikkat çeken bir çocuk olmuştur. Anne baba arasındaki çatışmaların neticesinde Hasan'ın gündüz davranışları da değişmiştir. Gündüz yaşanan davranış problemlerinin benzeri evde de kendini göstermeye başlamıştır. Zaman geçtikçe aile içi stres artmakta ve anne baba arasındaki tartışmalar şiddetlenmektedir. Birkaç defa aile içi şiddete şahit olmuştur. Netice olarak anne baba boşanma kararı almışlardır. Boşanma kararını çocuğa söylemişler ancak bu aşamadan sonra Hasan'ın davranışları daha da değişmiştir. Boşanma kararı söylendikten sonra Hasan'da sevdiklerini kaybetme ve terk edilme korkusu, gelecek adına kaygılar, annesinden ayrılmak istememe ve mutsuzluk baş göstermiştir. Anne baba boşandıktan sonra Hasan annesinin yanında kalmaya, babasını da belli aralıklarla görmeye başlamıştır. Bu misalde görüldüğü gibi Anne babaların boşanma süreçlerinde yaşadıkları sıkıntının önemli bir kısmı çocuklarına yansımaktadır. Her yaşta farklı tepkiler olmasına rağmen Hasan'ın verdiği tepkiler yaşına uygundur. Bu yüzden boşanma süreci ve sonrasında çocukların ruh sağlığının dikkate alınması gerekir. İdeal olarak anne babalar... ...kendi çatışmalarını çocuklarına yansıtmayıp, boşanma sonrasında da... ...çocuğun bu süreçte oluşabilecek olumsuzluklardan etkilenmesini en aza indirmelidir. Anne ve babanın ayrılarak kendilerince huzuru seçmeleri... ...çocuklarının mutsuzluk ve huzursuzluğuyla sonuçlanıyorsa... ...boşanma kararı da bencil ve tek taraflı bir karar olarak ortaya çıkmaktadır. Burada her anne babanın, ya onların mutluluğu ne olacak... ...ya onların duyguları ne olacak şeklinde düşünerek tek taraflı karar vermekten kaçınması gerekir. İdare edilebilir veya düzeltilebilir seviyedeki ailevi stresi gidermek için... ...daha da önemlisi kendimizi daha mutlu hale getirmek için çocuklarımızı mutsuzluğa itmemeliyiz. Çocuklarda yaşanması muhtemel psikolojik sıkıntılarıysa zamanında fark ederek destek sürecini başlatmalıyız. Gelişme sürecini tamamlamamış çocukların iç dünyalarının zedelenmemesi için yapılması gereken her şey yapılmalıdır. Anne baba ayrılığı yaşayan çocukların evlilik düşüncelerinde bozulmalar, evlilik hayatlarında daha sık sarsıntılar, özel hayatlarında ise daha fazla psikiyatrik problemler görülmektedir. Anne babalar boşanma kararı vermeden önce çocuklarının bütün hayatını göz önüne almalı, kararlarının neticelerini vicdanlarında hissetmelidirler.